53. konu, Kab bin Umeyr el-Gıfari'nin savaş sırasında İslam'a davet etmesi, Hz. Peygamber, Kab bin Umeyr el-Gıfari'yi 15 kişilik bir askeri birlikte Şam sınırına gönderdi, onlar orada Suriyeli büyük bir düşman grubuyla karşılaştılar, onları İslam'a davet ettiler, fakat düşman davete icabet etmedi ve o ok katmak suretiyle sahabelere karşılık verdiler, bunun üzerine aralarında şiddetli bir savaş başladı, Sonunda biri hariç sahabelerin hepsi şehit düştü, o bir kişi de ağır yaralı olarak diğerlerinin yanında yatıyordu, gece, serinlik basınca kalkıp Hazreti Peygamber'e gitti, Hazreti Peygamber de üzerlerine asker göndermek istedi, ancak o yaralı sahabe onların başka bir yere gittiklerini söyleyince bundan vazgeçti.